Bu risale, bazı muhiblerimin istek ve arzularına binaen ve bir de meclis ve tesettürün hakkında Kur'an ve hadise muhalif düşünenlerin tahrikinden dolayı vacibi vazifeleri ifa etmek için hazırlanmıştır. Ey Rabbimiz! Bize hakkı hak olarak göster, ona uymayı nasip et. Batılı batıl olarak göster, ondan sakınmayı nasip et. Ey Rabbimiz! Basiretlerimizin önünden kavuşmaya rıza makamına engel olan perdeleri kaldır. Ya râfi'il estâr! Lütfunna bize Rasulü ü Muhteremin ittibaını nasip et. Onun ashab-ı kiramına uymamızı nasip et. Zira hayrın hepsi ashaba ı ittibadadır. Şerrin hepsi de sonrakilerin bidatlerindedir. Bu risalede kaynak, Mecmu'l-tefâsîr, İbn-i Alusi, Ruhul Beyan, Feyzul Kadir, Fethul Bari, Umdetul Qari, Cevhera, Lubab, İbnu i Abidin, Bahrul Raiq, Edeb-ül Dünya ve Dîn, Muhkem Fî Şerh-ül Hakem kitaplarıdır. İbn-i ve Ali Efendi'den de alınmıştır. Bu risalede hata varsa nefsimden, doğruluk ise Rabbimdendir. İstiğfar ve hamd ederim.